Yeni bir Sosküç'ün programına daha hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz hafta 10-16 Mayıs arasında Engelliler Haftasıydı. Biz de bu hafta onu konu alalım dedik. Ee, Düşler Akademisi'nden Ercan Bey ve Batuhan bizlere konuk olacak. Biraz sosyal dezavantajlı grupların toplumda yeri, ee, onların da birer eşit birey olması hakları ve Düşler Akademisi'nin neler yaptığından bugün konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, biraz sizleri tanıyalım önce Ercan Bey mesela. Hı -hı. Alternatif Yaşam Derneği'nin başkanı ve kurucusuyum. Ee, Alternatif Yaşam Derneği bir sivil toplum örgütü engellilere ve sosyal dezavantajlara yönelik projeler üretip uygulayan e, gönüllülük temelli kurulmuş bir e, organizasyon. Düşler Akademisi de yine e, aynı derneğin çatısında yürüyen e, bir sosyal sorumluluk projesi. Ben de bu projenin yürütücüsüyüm ama aynı zamanda Uluslararası Engelli Dalgıçlar Federasyonu'nun Türkiye temsilcisi ve eğitmen yetiştiricisiyim. Bir çevirmenim aynı zamanda ve bir toplum görevlisiyim. Batuhan seni tanıyalım. Ben 12 yaşında bir ilkörtün 5. sınıf öğrencisine giden bir çocuk, ilkörtün 5. giden bir çocuğum. Bu Düşler Akademisi'ne katılmam dolayısıyla... ...büyük bir geçme oldu hayatımın. Sosyalleşme çarandayım. O yüzden sosyalleştim. Arkadaşlarımı daha çok gurur duyuyorlar. Daha çok müzik eğitimim oldu. Bu, bu yerde yani... ...bu Düşler Akademisi toplumunda daha çok sevdim. Daha çok ilgilenmeye başladım... ...ve devam ettireceğim. Batuhan sözü açmışken Düşler Akademisi'nin... ...ne olduğundan bahsedelim biraz öyle başlayalım isterseniz. Tamam. Düşler Akademisi... ...2008 sonu... ...Kasım ayında başladı... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Vodafone Vakfı, hibe fonu ile yapılan bir sosyal sorumluluk projesi. Beşiktaş Belediyesi'nin de mekan desteğiyle bütün bir çalışma alanlarının, atölyelerinin ve özellikle de engellilere uygun mimari düzenlemelerle hem de herkesin ulaşılabilirliğinin sağlandığı alanlarda ücretsiz olarak sanat eğitimleri verilen bir akademi. Ee, tabii ki alternatif ve yenilikçi bir akademi. 10 ee, atölyeyle başlandı ve bu atölyelerde aşağı yukarı e, eğitimin tabii içeriğine uygun olarak 8-10-15 civarında öğrencinin e, gelip katıldığı profesyonel kendi konusunda uzman ama gönüllü eğitmenler tarafından eğitimlerin verildiği işte enstrüman, dans, ritim, resim, fotoğraf, film, tasarım e, gibi atölyelerin olduğu e, bir e, sanat akademisi aslında. Ee, biraz anlattınız bu hani resim dans gibi atölyelerin içeriğinden bahsedebilir miyiz ee, hangi kimler katılabiliyor nasıl katılınabiliyor ya da neler yapılıyor hani biraz şimdi bahsedersen... şöyle bir şey var tabii e, muhtemelen sizler bu konuda bir araştırma yapmışsınızdır ve bunları paylaşacaksınız dinleyicilerinizle ama Türkiye'de e, engelli doğmuş olmak ya da sonradan engelli olmak ya da herhangi bir kronik hastalığı olmak ve başka bir takım e, sosyal e, engeller nedeniyle e, hayatın aktivitelerine, e, yaşam alanlarına, eğitim süreçlerine, üretim süreçlerine ve bütün bu sosyal yaşam olanaklarına işte müziğe ulaşmak gibi işte sanat e, etkinliklerine katılmak gibi e, büyük bir kesim var. Ve bu kesim e, yani oldukça da kalabalık bir grup. E, biz şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz Düşler Akademisi'nde e, açtığımız bu kapıdan içeriye e, ücretsiz olarak girilebiliyor olmasından da tabii hareketle bir taraftan e, sanata ve sanat eğitimine ulaşılabilirlik sağlıyoruz. E, gençlere yönelik bir program öncelikli olarak e, herhangi bir işte fiziksel engelli, görme engelli, işitme engelli, kronik hastalığı olan herhangi bir genç çok rahatlıkla kendi içindeki sanatsal yeteneğini geliştirmek istediği herhangi bir özelliğini gelip Düşler Akademisi'ndeki kendisine uygun bir programa katılarak geliştiriyor ve ee, hemen sonrasında da yine bizim kurduğumuz olanaklar çerçevesinde hatta belki de istihdam edilerek e, kendi ayaklarında üzerinde durup işte, yani üretken, e, bağımsız bireyler olarak e, hayata katılıyorlar diye bir kurgu, bir senaryo ile yola çıktık. Ve bu gerçekleşiyor. O yüzden çok e, mutluyuz. Batan birazcık da sen bahseder misin bize Düşler Akademisi'nde neler yapıyorsun? <gülüyor> Düşler Akademisi topluluğunda bir akademi olarak biz enstrüman, ritim, dans gibidir. bir drama çalışıyoruz. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Bizim hayatımızda daha çok geliştiriyorlar. Engellilerin açı açması, hayatta bir toplum olmasını sağlıyoruz. bizce bence en çok iyi performansım bence her şeyin, ailemin, toplumun, hayatına önemli olduğunu anlatmak için bu Düştü Akademisi'ne katıldım. Babamla kendimiz beraber biz eğitmen olarak beraber bazı şeyleri anlayabileceğiz ve <gülüyor> devamlarımızı getireceğiz. Devam yapacağız. Bu Düştü Akademisi'ne Bitene kadar biz buradayız. Batuhan 12 yaşında ve çok yetenekli ve çok bilgili bir arkadaş. Çok zeki de bir çocuk. Belki de fazla zeki. Aslında özel eğitimden, bireysel eğitime girmesi gereken bir arkadaşımız. Genel kültürü çok yüksek. Çok hızlı kavruyor ve çok da yetenekli. Müziğe çok yatkın. Şimdi o bir enstrüman atölyesine katıldı önce. Biraz klavye çaldı. Şimdi gitar atölyesine katılıyor fakat daha başka bir sürü yetenekleri var ve biz hani süreç içerisinde onun kendisine en uygun olan branş hangisi ise onu bulmasını ve biraz işte boşlukların tamamlanmasını sağlamaya çalışıyoruz bizi aşan bir durum tabi Çünkü Üstün zekalı bir arkadaşımız bir taraftan da ee, aslında devletin koruma altına alıp ve özel eğitime dahil etmesi gereken birisi olduğunu düşünüyoruz biz ee, Düşler akademisi kendi misyonu çerçevesinde e, Muhtemelen işte Batuana belki de bir pencere açacak diye çalışıyoruz. Ona sağ olsun sürekli geliyor çok da aktif evde de çalışmalarını devam ediyor. İyi de bir radyo dinleyicisidir o yüzden bu programda herhalde arkadaşlarına güzel mesajlar verecek. Batuana'nın gitara karşı bir yeteneği olduğunu söylediniz ve sanırım Batuana İtalya'dan bir teklif geldi yani daha öncesinde evet. esbat kurduğumuzda ama bütçe yetersizliğinden. Pek gerçekleşememiş. Gerçek, evet Aslında çok da güzel bir teklifti. Ee, İtalya'da hazırlanan bir e, şeyde e, dans tiyatrosu organizasyonu aslında böyle biraz opera, arya tarzında e, bir şeyler söyleyecek genç bir çocuk aranıyordu Türkiye'den. Batuhan'a önerdik biz. E, şeye çok uyuyordu. İstenilen ölçülere çok uyuyordu aslında ama e, tabii yol masraflarının ve konaklama ücretlerinin kişi tarafına ödenmesi gerekiyor diye... Onu bir türlü aşamadık biz tabii e, maalesef eğitimi ücretsiz vereceklerdi ama geri kalan tabii kısımda ailenin olanaklarını aştığı için gönderemedik. Ama belki biraz daha ileride işte Akademisi biraz daha geliştikçe hı hı. E, ya da işte bizi destekleyen kurumlar ya da bireyler e, bu tip kişisel durumları da bireysel yetenekleri de üstün zekalı arkadaşlar ya da üstün yetenekli gençleri de elinden tutacak kişiler çıktıkça bunlardan bir tanesinde ileride Batuhan olacağını çok eminim. Anlıyoruz. Ee, ben aslında birazcık hani devletin sahip çıkmadığından bahsettiniz. Ee, Türkiye'de 8,5 milyon engelli vatandaş var evet, ve tamam. hani her yedi kişiden biri engelli maalesef. Ee, devletin politikalarından biraz bahsedebilir misiniz hani engelli politikalarından ya da hani neden yardımcı olmuyor? Mesela birçok şeyi çok fazla bütçe ayrılırken gayet fazla rakama sahip. Büyük bir ayrımcılık içerisinde çünkü e, devletin tabii e, genel politikasının içerisinde aslında engellilere yönelik haklar, yönetmelikler, bir takım sağlanan olanaklar mevcut değil mi? Mevcut tabii yasal düzenlemeler de var aslında fakat burada önemli olan şey bütün bu mevcut yasal düzenlemenin e, uygulamaya dökülmesi ve bunun takip edilmesi e, bir takım yönetmeliklerle ya da işte e, gerçekten... E, Kağıt üzerindeki bütün uygulamanın var olan hakların pratikte hayata dökülmesi. Bu maalesef tabii gerçekleşmiyor ve bu büyük azınlık dünyanın en büyük azınlığı diye adlandırılıyor engelliler. Bu büyük azınlık bizim ülkemizde tabii evlerine hapsedilmiş olarak bırakılıyorlar. Sokağa çıkamadıkları için bir tabii eğitim süreçlerine katılınamıyor. Eğitilmeyen insan cahil kaldığı için üretim sürecine dahil edilemiyor. Hem üretemediği için tabii bir geliri yok. Bu sefer tüketemediği için de sosyal yaşama katılamıyor. Böyle inanılmaz bir şey, e, sarmal bir şey var. Bu artarak da gidiyor bir taraftan. E, maalesef biliyorsunuz hani seçim öncesinde bütün hükümetler, yerel yönetimler bol bol e, engelli vatandaşları bir oy potansiyeli olarak gördükleri için sayı çok yüksek ya işte sizin verdiğiniz rakamlara göre de. E, o oy potansiyelinden faydalanmak için bir sürü vaatlerde bulunurlar. Engellilere faydalı sağ, sağlamak açısından. Ama e, maalesef seçimler gerçekleştikten sonra hiç kimse bu konuda kılını kıpırdatmaz ve e, devletin kendi bakanlıkları bile engelli çalıştırma zorunluluğu olan yüzde üçlük kontenjanı e, bırakın yüzde üçü yüzde birini binde birini bile yapmıyorlar. Sıfır eleman çalıştıran en az altı yedi tane bakanlık var arkadaşlar yani yüzlerce engelli çalıştırması gereken yerlerde e, bir tane bile engelli çalıştırmayan bakanlığın olduğu bir sistemde siz özel sektör temsilcilerinden ya da işte bir takım firma yetkililerinden engelli çalıştırmasını bekleyemezsiniz. Devletin burada bir model oluşturması lazım. E, maalesef o yapmadığı için e, aynı şeyi yerel yönetimlerde takip ediyorlar ve e, sorun birikerek böyle bir dağ bir yumak halinde. Kimse de tabii bu kadar birikmiş bir sorunu çözmeye cesaret edemiyor. Çünkü artık bir de bir bütçe sorunu var. Türkiye'de engellerin sorunu çözmek için şimdi maliye sürekli engel oluyor. Çünkü ne söyleseniz Yedi milyon 8 milyon kişiye yönelik bir çözüm üretmeniz lazım. Bu böyle bir çıkmaz halinde bize düşen görevde yani şu an siz de aslında çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Yani Tebrik de ediyorum ayrıca. Ee, yani böyle bir konuya hassasiyet gösterdiğiniz için. İşte bizim gibi böyle sivil toplum örgütleri işte gönüllü insanlar bir taraftan da işte bir çözüm üretmek için bir şeyler yapıyoruz. Aslında hani devletin seçim zamanlarında birazcık e, bu insanları kullanarak rant sağlamaya çalıştığından bahsettik. Yalnız hani en son geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs sebebiyle e, 1400 engellinin hayallerini gerçekleştirmek için bir televizyon programında bir e, bağış kampanyası düzenlendi. Sanırım sadece devlet değil e, bazı özel sektörlerde de çalışanlar e, engelliler üzerinden e, bir rant sağlamaya çalışıyorlar. Hani engellileri aslında bir şekilde kullanıyorlar amacı ulaşmak için. Hani bu işin içinde olduğunuz için ben size sorayım. Bir aslı var mı bu işin? hani? Yani Tabii çok hassas bir konu. Hı hı. Bizim yani dernek olarak, kişi olarak da benim uzunca yıllardır engellerle çalışan bir birey olarak çok tasvip etmediğim bir organizasyon. Televizyon aracılığıyla, tel teletonlar yaparak, kampanyalar düzenleyerek, engellerin adı kullanılarak kampanya yapılmasını çok da tabii desteklemiyoruz. Doğru bir şey değil çünkü. Bu kadar ciddi kronikleşmiş sorunların kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Orada ajitatif bir takım e, cümlelerle ya da gösterilen filmlerle e, onlar üzerinden e, sahte bir umut yaratarak bir de bir taraftan e, e, engellerin sorunlarına sanki o toplanan paralarla işte ameliyatlar yaptırılarak çözümler üretilecekmiş gibi yapmanın bir anlamı yok. Burada e, aslında madem bu kadar önemli kaynaklar toparlanabiliyor bunları Biraz da devletin ilgili kurumların, konfederasyonların, federasyonların yani daha önemli ve ciddi kurumların bütün bir kitleyi sahiplenebilecek boyuttaki şemsiye örgütlenmelerin aslında işin içine katılması lazım. Ama bu bir moda halinde bir magazinel bir şey olarak devam ediyor. Bir yerde durması lazım. Bir gün herhalde birileri fark edecek ki bu doğru bir yöntem değil. Dolayısıyla sizin yaptığınız yorum da bence çok doğru. Umarız tez zamanda işte bir takım organizasyonlar olaya el koyar ve yani doğru yöntemle tabii ki fon yaratmak amaçlı bir takım kampanyalar organize edilebilir buna karşı değiliz ama televizyonlarda ajitatif reklamlar ve şeyler yaparak ee, ve ne amaçla toplandığı belli olmayan ve nereye doğru gideceği nasıl denetlenince belli olmayan kampanyalarla Türkiye'deki engellerin sorunları maalesef çözülemez. Sanırım devletin de bir eksikliği var. Denetlemesi gerekiyor bu tür programların. Hani Aslı'nın olup olmadığını, toplanan bağışların nereye gittiğini, nelerin yapıldığının e, sanırım e, araştırılması gerekiyor e, Tabii yani da. sonuçta aslında balık baştan kokar. E, yani bu neremiz eğri ki yani neremiz doğru ki diye bir laf var ya yani zaten hani kendisi bakanlıklarında engelli çalıştırmayarak en temel e, yaşama hakkını ve çalışma hakkını engelliye sağlamayan bir e, devlet yaklaşımının ya da hükümet yaklaşımının e, böyle bir şey karşısında doğru bir çözüm üretmesinde çok biz beklemiyoruz burada sadece iş Yine e, toplumsal sorumluluk duyarlılığı içerisindeki birey, kurum ve organizasyonlara düşüyor şimdilik en azından. bizlerden yani doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya devam ederek doğru çözümler üretmeye çalışmamız lazım. İşte sizin burada böyle bir program yapıyor olmanız bence doğru bir çözümdür. Çünkü bu kalıcı bir şey. Burada bir araya geliyorsunuz, bir söz söylüyorsunuz ve e, bunu dinleyicileriniz var, sizi dinliyorlar. Burada ortada hani kimseyi kandırmaya yönelik bir şey yok. Magazinel bir durum yok. Ee, bu gibi kalıcı çözümler üretmek lazım. Evet, Tercan Bey'e teşekkür ediyoruz ve Batuhan'a ve Batuhan'ın seçtiği Düşler Sokağında Ezgin'in Günlüğü ile küçük bir ara verdikten sonra yayınımıza tekrar devam edeceğiz.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 geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi ceplerimde hacı yatmazla yağmur yağsa uykum kaçsa bir kuş konuşsa ne marma alanlarda düş sattım aldanmışlara aklım kaçı elimden bir gece vaktiydi sevdiğim başka sevenin başka kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarda düş sattım aldanmışlara Aklım kaçı verdi elimden bir gece vakit Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kalsa, bir kuş kon sabah di Evet Batuhan'ın seçtiği parçadan sonra, ya Batuhan seçtiyse parçaya ona dönüyoruz. Ee, sen bana bir gününü anlatabilir misin? Bir günüm sabah kalkıp, işe işleri, gire işlerimi yapıp okula gitmem. Okuldan sonra eve gelip ödevlerim. Ondan sonra annemle konuşmam. Annemin yana gitmem. Annem kendisi posta değil. yani pez dekorumda çalışmaya falan. Onun yanına gidiyoruz biz her zaman. Her gün gidiyoruz. Onunla yardım ediyoruz biz. Ondan sonra eve geliyoruz. Ondan sonra benim yeni dersim olduğunda annem mesela sınavlarım, ödevlerim onda annem bana yardım ediyor. Beraber işte ödevlerimizi falan yapıyoruz. Ondan sonra da istediğimiz biraz kendimize zaman ayırıyoruz. Ondan sonra da kendimize mal verip yatmaya gidiyoruz. Aslında Botan sürekli e, olarak... annesiyle birlikte olduğundan, babasıyla yani ailesiyle birlikte olduğundan bahsetti. Türkiye'de ailelerin ya da komple Türkiye'nin yani genel olarak Türkiye'nin Engellere hassasiyetin nedir? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikli olarak tabii bir ön yargılı olmak var. Yani toplumun genelinde bir ön yargılı olmak hali var maalesef. En negatif şeyden başlayacağım. Hı. Şimdi ön yargılı olmak hali nedeniyle de engelli e, çocuğu olan ya da işte yetişkini olan ailenin durumu da biraz tabii e, şey vahim bir tabloya bürünüyor kısa bir süre sonra. Çünkü bakıyorsunuz dışarıdaki e, toplumun diğer kesimi sizin işte yanınızda taşıdığınız işte otistik çocuğunuza ya da işte hiperaktif çocuğunuza ya da işte kucağınızda taşıdığınız spastik çocuğunuza, down sendomlu çocuğunuza e, böyle kocaman gözlerle bakıyor, alay ediyor ya da arkanızdan konuşuyor, sizi rahatsız ediyor ve benzeri. Bunlar böyle çok sık yaşanınca bu sefer e, ebeveyn bir süre sonra artık sokağa çıkmamaya başlıyor ve korumacı bir şey içerisine giriyor. E, korumacı bir ebeveyn evde hapsedilmiş bir genç, çocuk ya da gençlik Diğer taraftan da dışarıda tamamen var olduğunu bile unutan yani onların var olduğunu unutan toplumun büyük kesimi maalesef. Dolayısıyla işte engelli deyince de akla işte fiziksel engelli deyince dışarıda dilenen tegellekli sandalyedeki birileri işte müzik yapan sokakta işte görme engelliler gibi bir çağrışım var. Bu çağrışımlarda ve kullanılan kavramlardaki ayrımcılık hayatımızın her tarafını kaplamış durumda. Bu da bizim sorunları çözmemizi zorlaştırıyor. Hı hı. Ee, yani sorduğunuz soru çok güzel. Ailelerin çok korumacı olmaması lazım. İnadına, inadına, inadına sokaklarını çok e, çocuklarını sokağa çıkarması lazım. İnadına. Onlar sokağa çıkarılmalılar, sokakta daha çok görmek lazım. Tıpkı Avrupa'da engeller nasıl sokaklarda çok fazla dolaşıyorlarsa bizde de artık sokağa çıkmalılar ve haklarını istemeliler. Yoksa onlar kendi aklını istemedikçe ne kaldırımlar düzelecek ne toplu taşıma araçları düzelecek ne sosyal yaşam mekanları kapılarını onları açacak ve hep böyle bir aykırı öteki uzakta duran ve işte engellenmiş olarak hayat devam edecek maalesef yani. Peki kısacık Batuhan senin için, e, senin gelecekteki ideallerinden, hayallerinden bahsedelim. Gelecekteki... Yalnız süremizin sonuna doğru geldik. Kısacık alalım. gelecekteki geldim. Büyüyünce çok güzel bir bir yerde çalışıp müzisyen olmaya hayal ediyorum. Müzisyen olup dünyayı kendimi tanıtmak istiyorum Sizin de öncelikle Ercan Bey, ondan sonra Vodafone ve ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma Bir de Söz Küçük Bir projesi. de Söz Küçük Çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için Çok ee, teşekkürler arkadaşlar bize, Böyle güzel bir yayına bizi çağırdığınız sıcak için Sıcak için gerçekten teşekkür ederiz Teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz Aslında insanlara engelleri aşmanın O kadar zor olmadığını gösterdik sanırım Evet, Düşler Akademisi'nden bahsettik ve peki e, yayını bitirmeden önce biz Düşler Akademisi'ne nasıl ulaşacağız? www.duslerakademisi.org web sitesinde hem katılımcılar için hem gönüllüler için iki tane ayrı sekme var. Oradan Hı. form doldurarak katılınabilir bize. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz... Evet, Söz küçüğün programı bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler, iyi yayınlar. İyi günler.